Allah'ım, hamdini sözüme serdaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhaç ettim, ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin, inayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim,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 ve yar et bize erdirdiklerini. Sevdin habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilati risaleti giydirdin, makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin, serveri Asviya kıldın, hatemi Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, salatu selam, takhiyatu ikram. Her türlü ihtiram O'na, O'nun Ali ashabu ashab etbağına, Ya Rab. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elmalılı Hamdi Yazır, Allah rahmet eylesin. O'nun bir duasıyla başladık. İnşallah, hayırlara vesile olan bir program olur. Bugün, istişarenin, danışmanın, bir konu hakkında fikir alıp vermenin ne kadar önemli bir mevzu olduğu ile alakalı, İnşallah bir program paylaşacağız. Danışmak, fikir sormak, öğüt istemek gibi manaları var istişarenin. Herhangi bir konuda doğruya ulaşmak veya yaklaşmak için, başkasının görüşüne başvurmaya istişare deniyor. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, tarihin birçok yerinde istişarenin çok önem verilen bir mevzu olduğunu görüyoruz. İlk önce Kur'an-ı Kerim naslarında yani Kur'an'ın içerisinde açık hükümler, tespitler veya yasaklamalar vardır ya onlarda ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde açıklanmayan, beyan edilmeyen konularda Müslümanların istişare etmesi, doğru olanı yapmaları, yanlış olanı yapmalarından daha hayırlı diye bilinir. Hatta bu konuda birazdan yine konuşuruz. Şura kelimesi var. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet de vardır. Şöyle buyrulur. Müslümanlar işlerini aralarında yaptıkları istişare ile yürütürler. Evet, Şura Suresi. Bu ayet-i kerime okuduğumuz Mekke'de inmiş. Bu da bize neyi gösteriyor Allahu Teala? Müslümanlara o kurulan İslam devletinin bulunmadığı bir dönemde Müslümanların istişareli olduklarını bildirmiş. Yine başka bir ayet var. Ali İmran suresinde geçiyor, 159. ayette. Ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, işlerde onlarla istişare et. Şöyle bir düşünelim değerli dinleyenlerim. Kendi nefsinden konuşmayan bir zat, vahiy doğrultusunda hayatını devam ettiren, bir Peygamber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine istişare öğütlendiyse bizlerin acaba nasıl davranması gerekmektedir? Ne kadar önemli bir konu değil mi? Ashabının dilinden onu en çok istişare eden kişi olarak eserlerde okuyoruz. Tekrar ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten anlattığı şeyler hatta rüyaları bile bizim anlattıklarımıza, rüyalarımıza benzemiyor, lakin kendisinin de istişare konusunda birçok çabasının olduğunu örneklerini görüyoruz. Kiminle istişare etmek lazım? Yani fikir almak, danışmak dedik ya, her önümüze gelen veya her duyduğumuz kişiyle bu istişareyi yapabilir miyiz? İstişare sadece iki insanın, konuşmasıyla mı olur? Yoksa internette, arama motorlarında, bir fikir almak için, bir konu hakkında bilgi sahibi olmak için yaptıklarımız da istişare olur mu? Bunları da inşallah konuşacağız. İstişarede dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kesinlikle ve kesinlikle, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde aktarılan bir konu hakkında istişare olmaz. Acaba bu doğru mudur, değil midir? Bunun yeri midir? Zamanı mıdır gibi şeyler söylenmez. Bu konu hakkında buyurun bir ayet meali okuyalım. Ahzab suresinin 36. ayetinde geçiyor. Allah ve Resulü herhangi bir hususta hüküm verdiği zaman artık mümin bir erkeğin ve mümin bir kadının işlerinde başka bir yolu seçme hakları yoktur. Bunun altını çizmek lazım. İnsanların serbest bırakıldığı konularda istişare etmesi caiz oluyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelen Hulefai Raşid'in de bunu tercih etmişler. Kendilerine bir şeyler sorulduğu zaman Kur'an'da veya sünnette bulamadıklarında kendi aralarında istişare etmişler. Yine dikkat edilmesi gereken bir e, mevzu daha var. İstişarenin kiminle yapılacağı veya hangi yerlerde yapılacağı istişare yapılacak, fikir alabileceğimiz, danışacağımız insanlarda, hangi vasıfların olduğu mevzusu. Eserlere şöyle baktığımız zaman, hangi konuda konuşulacaksa, bu sadece dini konular değildir, o konuda bilgili olan, tecrübeli olan insanlar olması gerekir. Zaten dini mevzularla ilgili ise, o konuda bilgili olacak, e, sözünde sadık olduğu, takva sahibi olduğunu bildiğiniz insanlardan bunu seçmeniz gerekmekte. İstişare her insanın hanımefendinin beyefendinin yapabileceği gibi toplu olarak da efendim yapılabiliyor. Mesela İslam cemaatinin maslahatı gereği olarak yapılıyor. Geçmişte yapıldığı gibi. Mesela Ömer radıyallahu an halifelerden kendisi halife olduğu zaman ne yaptı hemen? İstişare heyetini topladı. Hatta daha da ileri gitti, Ömer radıyallahu an o zaman, o istişare heyeti seçti demiştik ya, üyeler vardı. Onların Medine dışına çıkmasını yasakladığı da rivayet ediliyor. Bu da istişarenin önemini ve gerekliliğini göstermekti. Günümüzün ehli küfrü de, yani program başında sizlerle paylaşmaya çalıştığım Müslüman olmayanlar dahi, istişareye önem veriyorlar. Onlar da sözde parlamentolar kurmuşlar. Senatolar kurmuşlar. Bilmem hangi odalar, meslek birliği vesaire. bunlar istişare meclisleri. Tabi böyle bir istişare bugün konumuz değil. Kur'an ve sünnette geçen istişareleri konuşuyoruz. Yoksa daha fazla insanın ölmesi için... Ülkeleri paramparça etmek için daha fazla uyuşturucuyu satmak, silahları satmak, insanların kitle imha silahlarıyla ölmesi için plan ve programlar yapanlar da istişare ediyorlar, danışıyorlar, fikir teatisine giriyorlar. Bu bizim konumuz değil. Ama şunu da sizlerle paylaşalım. Vaktimiz olduğunca buna yer yer değinmeye çalışacağız. Her konuda mesela... Evlilik konusunda istişare yapabilir miyiz? Evet. Efendim ben bir araba alacağım. Konuşabilir miyim? Evet. Veya bir yere taşınacağım. O yer ile alakalı, muhit veya apartmanla alakalı. Nasıl bir yerdir? İstişare yapayım mı? Evet. E peki yemek tariflerinde? Tamam evet. O kadar geniş bir yelpazesi var ki istişarenin. Ama bugün bizi en çok ilgilendiren nokta, Alacağımız önemli kararlar öncesindeki ve dinimiz ile alakalı her Müslümanın, kadın veya erkeğin bilgilenmek için başvuracağı yerler. Bu çok çok önemli. Değerli kardeşlerim, Kur'an, sünnet ve sahabe hayatında, hem Kur'an'ın sünnet uygulamasında ve sahabenin hayatında istişare etmenin çok önemli bir ahlak kuralı olduğunu her Müslüman'da olması gerektiğini öğreniyoruz. Bugün, şu zulmün kol gezdiği, Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda, istişarenin ne kadar önemli olduğu ve kaybedildiğini, daha iyi anlıyoruz. Bugün, dört bir yanda, zalimlerin zulmünü seyrediyoruz. Fitne, Müslümanların ayrılığa düşmesi için, kafirlerin silahı olmuş durumda. Böyle bir zamanda, Müslümanların doğru kararlar almaları ne kadar önemli. Bunlar peki doğru kararlar nasıl alınabilir? Elbette istişare ile. Bugün, Suriye'den tutun Irak'a, Afganistan'dan Pakistan'a, Çeçenistan'dan Myanmar'a, Doğu Türkistan'a kadar, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olmadığını çok net görebiliyoruz. Halbuki, Alınan dersler, kararlar, uygulamalar, toplantılar yapılmış olsa, bunlar göstermelik olmamış olsa, değil mi? Ne kadar aslında farklı bir atmosfere girebiliriz. Yine bundan 1400 yıl öncesine gidelim sizinle Bedir'deyiz. Ebu Süfyan'la savaşılıyor. Tabi onun öncesinde savaşın olup olmaması ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabıyla istişare yapıyor. Ne yapalım sizce diyor. Kendisi peygamber olduğu halde, sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Ebu Sufyan'ın gelmekte olduğu haberi kendisine ulaşınca, o istişare meclisi kuruluyor. Evvela Hazreti Ebu Bekir an konuşuyor, söz alıyor, fikrini söylüyor. Hazreti Ömer radiyallahu an fikrini söylüyor. O da muhacirleri temsilen Kureyş ordusuna karşı gidilmesi ve Ebu Süfyan'ın kervanını takipten vazgeçilmesi yönünde bir görüş beyan ediyorlar. Daha sonra, Hazreti Sa'd bin Ubade radıyallahu an söz alıyor, o da ayağa kalkıyor, Ey Allah'ın evçisi! Nefsimin elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer, sen bize atlarımızı deryaya sürmemize emretsen, mutlaka o deryaya sürerdik. Ve eğer, sen bize şunu bunu yap desen, biz... Hepsini yerine getirirdik dedi. Sonra da bir karar alındı. Belki biliyorsunuz Kureyş ordusuyla savaşmaya çağrıldı. Ve bu karar üzerine Bedir'e vardılar. Şimdi burada konu çok önemli. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhisselam her kesimin temsilcisiyle görüşüyor. Dikkat ettiniz mi? Ve görüşmeler neticeye varıyor, savaş kararı veriliyor. Ve oradakiler de kendisine bağlılıklarını bir kez daha ifade ediliyor, e, ediyorlar ve savaş kararı çıkıyor. Yine çok örnek var, mesela Bedir'de Mekkeli müşriklerle savaş kararı alındı. Ordu bu sefer peki nerede konuşlanacak, karargahı nerede olacak, nerede düşmana karşı, işte savaşın kuralları var biliyorsunuz konuşlanacaklar. Bu fikirler beyan ediliyor. Hubab bin Münzir radıyallahu an. Bir fikir ortaya atıyor ve o kabul ediliyor. Onun fikri de şöyle. O gün ile alakalı şunu demiş. Hazreti Peygamberle Bedir günü savaşa ben de katıldım. Hz. Peygamber Bedir kuyusunun yanına geldi ve kuyunun arkasına mevzilenmeye karar verdi. Ben de dedim ki kendisine ey Allah'ın elçisi. Burası Allah'ın seni yerleştirdiği bir yer mi? Yoksa bir harp taktiği ve bir görüş veya tuzak gereği kararınızı mı verdiniz? Yani demek istedi ki Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allahu Teala'nın kararıysa bu hareketiniz Buna zaten bir şey diyemem. Çünkü helak olurum. Lakin bu sizin bir görüşünüz mü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, elbette ki dedi o harp, rey ve hile sonucudur. Yani bu benim kararım. Ben de dedim ki, ya Resulallah, burası konaklama yeri için uygun değil. İnsanları kaldır ve bizimle müşriklerin en yakanındaki suya gel. Sonra o suyun ötesindeki kuyuların sularını boz. Orada bir havuz yapalım ve suyla dolduralım. Neden bunu söylüyor sahabe? Efendimiz, susuz kalsınlar. Kureyş, bir bakacaklar ki Müslümanlar sularını içiyorlar, onlar içemeyecekler. Bu fikri söylemiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor, ne buyuruyor? Hakikaten iyi yol gösterdin. Ve sonra Bedir kuyularına gidiyor Müslümanlar. Su kuyuları kapatılıyor, o sahabemizin dediği gibi... Müslümanların yanında konakladığı su kuyusunun üzerine de bir havuz yapılıyor. Böylece düşman, efendim o sudan mahrum bırakılıyor. Yine bir istişare örneği. Arkadaşlar, peygamber geleneğidir. Peygamber sünnetidir aynı zamanda sallallahu aleyhi ve sellem istişare. Yine bir örnek vereyim. Belki de en meşhur olanlarından bir tanesi, Hendek savaşını biliyoruz. Hendek Savaşı'nda, hemen öncesine gidelim, e, Mekke'de müşriklerin savaş hazırlıklarından, Efendimiz Aleyhisselam haberdar oldu. Ashabı topladı. Savaşı nasıl yapalım, nereden gidelim veya nasıl savunalım? Bu konuda sahabileriyle beraber istişare etti. Orada kritik bir kişi vardı. Yapacağı hareket bakımından, Selman-ı Fahresi radiyallahu anh. Farisi yani o bugünün İran denilen Fars tarafından gelmiş Selman'ın Farisi o da fikrini söyledi efendim bu konuda hendek kazmamız daha e, iyi olur bizim oralarda biz düşmana karşı çok fazla gücümüzü gösteremeyeceğimiz yerde düşmanımızın gücünü azaltmak için böyle böyle bir plan yapıyoruz böyle bir uygulamamız var deyince bu yöntem, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tarafından isabetli bulundu, hendek kazılmasını emretti, kendisiyle hendeğin kazılmasında da çalıştığını, birebir çalıştığını biliyoruz. Burada da kritik nokta neresi? Az önce bahsettiğimiz yer, Selman-ı Farisi radiyallahu an diyor ki, efendim, bu kararınız, bir karar verilmiş ya, bu kararınız, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bir kararı mıdır, ayet mi geldi? Yoksa size ama ait Güz, düzgün bir üslupla söylemişler, kendisine konuşması e, söylenince de bu cevabı vermişler. Yani bir nezaket, kuralları kesinlikle çiğnenmiyor ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istişareye çok önem veriyor. Bugün şöyle bir örnek Bırakın siz devlet idareci olmayı, idarecisi olmayı daha doğrusu. Aklınıza getirin. Muhtar olsanız bile bir köyde diyelim ki işte parası daha fazla olan A denilen bir insana karşı istişareyi anlatamazsınız. Ne demek yani ben onlarıma dinleyeceğim diyebilirler. 2000'li yıllarda durum nasılmış? O zaman bir devlet başkanı, son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istişareye ne kadar önem veriyor? Bu, oradan bu zamana kadar geldiğimiz ve gelirken kaybettiğimiz ve zarar gördüğümüz birçok şey bize açıklıyor galiba. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sadece savaş konusunda istişare yapmamıştı. Ailevi ilişkilerde de karşısındaki insanların fikirlerini almaya annelerimizin çok önem verirdi. Hatta en kritik durumlarda bile eşlerine danıştığını biliyoruz. Bir örnek Hudeybiye anlaşması var. Sahabeye bu çok ağır geldi maddeler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ümmü Seleme annemizin yanına geldi, bu durumu kendisine anlattı. Ümmü Seleme radıyallahu anha, Efendimiz'e sahabenin yanına çıkmasını, hiç kimseyle konuşmadan kurbanını kesmesini ve başını tıraş etmesini söyledi. Çünkü o zamana kadar, sahabeler tam olarak anlayamamışlardı mevzuyu, ortamda bir gariplik vardı, bunu sezdi. Bu annemiz ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen annemizin dediğini yaptı. Bu sefer efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı gören sahabelerde kurbanlarını kestiler ve birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Yani Hudeybiye anlaşmasının maddeleri evet ağır gelmişti ve o dönemde efendimizin Umre ile ilgili emirlerine uymakta bir isteksizlik oldu ve bu durumun çözümü için hanımı Ümmü Seleme'ye danıştı. Tabi bunun içerisinde alacağımız dersler var, iki üç tane var. Mesela, ehli beyt ve dirayet sahibi bir kimse ister kadın erkek olsun istişare edilebilir. Bunu biliyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zaten bunu yaptı. Dinimizde imanın ve aklın nerede olduğunun cevabı yok. Bazen hanımefendiler öyle kararlar alırlar ve öyle kritik müdahaleler yaparlar ki onlarca erkeğin adım atamayacağı veya aklına gelmeyen şeyler olabilir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında kadınlarla istişare örnekleri var. Hatta bu örneklerin bir kısmında emir de var. Mesela Ebu Davud'da geçiyor, Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Kendilerini ilgilendiren hususlarda. Kadınlarla istişare edin. Kızları hakkında kadınlara danışınız diye de hadis-i şerifler de var. Nikah bahsinde bunlar geçer. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Radiyallahu anha. Ya Resulallah, kadınlarla nikah akitleri hususunda istişare edilir mi diye sordum. O da, ''Evet, kadınlarla nikah akitleri hususunda istişare edilir.'' buyurdu. Ben, ''Ya Allah genç bir kız, evlilik konusu danışıldığında, utangaçlığı sebebiyle sıkıntı çekebilir.'' deyince, ''O'nun susması zaten izin verdiği anlamına gelir.'' dedi. Evet, yani özellikle evlenme gibi şahsi bir olayda, kadının fikrinin alınması ve ona uyulması ısrarla talep edilmiş. Reşit olmuş, efendim, akıl bali olmuş, genç bir kızımızın da en azından hareketleriyle bile olumlu veya olumsuz bir cevap vereceğine de istişare ile beraber karar verilmiş. Değerli kardeşlerim, Şura suresinden bir ayet aktarmıştık programımızın ilk dakikalarında. Aynı zamanda bir e, surenin adıydı Kur'an-ı Kerim'de. İki ayette müminlerin karakteri olarak şura ortaya konuyor. Namazın emredildiği gibi, zekatın emredildiği gibi şura da emrediliyor. Peki şura ne? Yetkili, bilgili, etkili bir e, mümin kardeşiyle fikir belirtebilecek nitelikteki kardeşleriyle oturup bir konuyu danışması. Peki istişare nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Şuradan geliyor. İstişare etmek özellikle tabii müminler hakkında imza atma yetkisi olanlar olur ya böyle kararlarda ülkelerin veya fetvada. O insanlar için Allah'ın açık bir emridir. Dolayısıyla Müslümanların kararları çok önemlidir. Hele hele. Ümmet adına, cemaat adına, grup adına verilen karardan sorumluluğu kaldırmanın çaresi birlikte hareket edebilmektir. Maalesef bugün mumla aradığımız şu efendim, ortamda olduğu gibi. Hazreti Ömer radıyallahu an o kadar çok istişare ediyor dedik ki sadece belli bir yaş grubuyla değil kendisinin istişare heyetinde özellikle gençler de vardı yaşlılar da vardı ama gençler o zaman için çok fazla değer verilmeyen insanlardı cahiliye döneminde. Kendisi gençlere özel bir ilgi alaka duymuştu. Önce meseleyi Müslümanlardan ulaşabildiği tüm insanlarla görüşür, peşinden Kureyşlilerin fikrini sorardı. Sonra da sahabilerin görüşlerini alır, böylece en etkili kararı verirdi. Bazen Öyle olurdu ki, Hazreti Ömer radiyallahu anh, zor bir meseleyle karşı karşıya kaldı diyelim. Çocuklarla bile istişare ettiği bilinir. Beyhaki'de geçer mesele, Sünenül Kübra'da geçer. Onların o pratik zekalarından, keskin akıllarından istifade etmeyi de bilirdi. Kendisinden sonra Ömer bin Abdülaziz, Allah rahmet eylesin, seçildiği zaman, Önce kendisine daima hakkı ve hayrı tavsiye edecek bir istişare heyeti kurdu. Onlar da halife ikaz ve nasihatlerle ne yapmışlar, yardımcı olmuşlar. Biraz daha bu tarafa doğru gelelim, yakın tarihe doğru gelelim. Fatih Sultan Mehmet Han, Ashab-ı Kiram zamanından beri devam gelen, devam eden ve İstanbul'un fethini hedef alan o heyecan halindeki hamlelerin sonuncusunun baş kumandanı biliyorsunuz. Özel insanlardan bir tanesi, çok önemli insanlardan eğitim almış, Feth-i mübine çoktan hazırlanmış bir fert. Bilinç altında bununla o kadar doluymuş ki, çocukluğundan beri Fatih Sultan Mehmed Han'ın, Elinde kağıt kalem, daima fetih projeleriyle meşgul olmuş. Yastığının altında kendisinin bakıcıları çoğu defa İstanbul haritalarını bulmuşlar. Şuradan mı acaba geçsem, buradan mı geçsem diye. Ve ya Bizans bizi alır veya biz Bizans'ı alırız demiş. Peki ne yapmış? Nasıl başarıya ulaşmış? Elbette Allahu Teala'nın izniyle. Ama sebepler alemindeyiz. Evet o da Alimlerle arasını iyi tutmuş. 21 yaşında bir padişah ne yapıyor? Padişah olduktan hemen sonra ulemayı, ümerayı topluyor, İstanbul'un fethini nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ediyor. O zaman ne dediler biliyor musunuz Fatih Sultan Mehmet Han'a? Efendim dediler o zamanki ismiyle. Konstantiniye'nin fethi ancak... Mehdi aleyhisselam ile olur. Çok zordur. Sadece Mehdi aleyhisselam burayı alabilirler. Hiç gitmeyelim, şu kadar asker kaybetmeyelim dediler. Orada Akşemseddin hazretleri de vardı. Rahmetullah aleyh. Hemen müdahale etti. Hayır dedi. Sultanımız Mehmet Han, Allah'ın izniyle bu Konstantiniye'yi fethedecektir. Ve sonra tartışmalar devam etti. Fethi kararı alındı. Yüreği çocukluğundan beri, İstanbul'un fethinin hasretiyle yanan Sultan Mehmet Han, tabi çok memnundu. Fahri kainat, aleyhissalatu vesselam, dokuz yüz yıl önce müjdesini gerçekleştirdi. Onun müjdesindeki o iltifatlara nail olmak için, asker, kumandan, sultan, alim, Gönülleri büyük bir vecd ve heyecan çağlayanı haline gelen insanlarla beraber fethi başardı. Tabi Fatih ve askerlerinin asıl gücü bundan kaynaklanıyor. Çünkü Halid bin Zeyt radiyallahu andan itibaren bildiğiniz gibi İstanbul'a karşı zaman zaman seferler ve fetih hamleleri yapıldı. Tabi bunlarda bir neticeye ulaşılamadı. Ama ne kadar bunlardan başarısız olursa olsun Müslümanlar dökülen mübarek sahabe kanlarının ilavesiyle mücahitlerin azmini bileyen bir güç haline getirdiler olayı. Önceki başarısız hamleler, bu yolda sarf edilen emekler sanki yağmur dolu bulutların bir inişle birden boşalması gibi artık fethin saatinin de geldiğini anlatıyordu. Fatih'in eşsiz eseri olarak, gemiler karadan yürütüldü, havan topları mevzilerine oturtturuldu. Ve bir asker, ne olursa olsun inşallah, zafer bizimdir dedi. Artık ya şehid olup cennete veya zaferle Bizans'a gireceğiz. Bugün şehitlik sırası inşallah bende diyordu binlerce yiğit. İşte o istişarenin sonucuydu. Aynen bugünkü konumuzda olduğu gibi. Akşemseddin Hazretlerinin Allah'ın izniyle, hayır Allah'ın izniyle siz orayı fethedeceksiniz deyip konuşmaya başlaması bu işi, bu fişeyi ateşledi tabir caizse. Bu kadar önemliydi. Fetih'in kapısını açmak veya bir konuda başarısız olmak yine istişareyle mümkün. İstişare aynı zamanda bize başka bir faydayı sağlar. Yani toplumda maalesef son yıllarda kaybetmeye başladığımız, bunu üzülerek gördüğümüz, müşahede ettiğimiz kardeşliği de güçlendirecek. Neden? Bir kişinin fikrini aldığınız zaman, ona danıştığınız zaman, o kişi değerli olduğunu hissedecektir. Doğru mu? Bana değer veriyor. Bunca insan arasından beni saydı, yanıma geldi, bana bir soru sordu diye kendini daha güçlü hissedecektir. Bunu erkekler hanımlarına, hanım kardeşlerimiz kocalarına danışarak veya çocuklara danışarak yaparlarsa da, her insan kendine daha fazla değer verildiğine tanıklık etmiş olur. Evimizde bir odada değişiklik yapmak istiyoruz. Genelde hanım kardeşlerimiz zaten buna karar verirler. Şöyle bir şey olsa, kocasına sorsa veya ev ahalisine, burada şöyle bir şey e, düşünüyorum ama siz ne dersiniz diye, ne güzel olur. Veya abimiz, hanım kardeşimize veya evlatlarına, belki onların sorumluluğunda olmayan bir şeydir bu. Bu hafta şöyle şöyle bir planım var, sizlerle paylaşmak istediğim, siz ne düşünürsünüz dese, değil mi? Bunları çoğaltmak örnekleri mümkündür. Lakin, istişarenin sonucu mutlaka tatbik edilmeli. Şimdi, samimiyetsiz bir şekilde, yani laf olsun, torba dolsun, olsun, komşular beni alışverişte görsün, adet yerini bulsun diye yapılan o danışmalar, istişareler fayda yerine zarar getirir. Ehil insanlarla yapılacak, ayrıca herkes çekinmeden fikrini açıkça söyleyebilecek. Ancak danışılacak mevzuda, parantez açtım, ehil bir kimse olması gerekiyor, yoksa çok isabetsiz ve yanlışlarla dolu kararlar alınır. Mesela biz nerelerde konuşmalıyız, paylaşmalıyız, Evlilik öncesinde demiştik programımızın başında, evlendiniz diyelim. Karı koca arasında bir tartışma, fikir ayrılığı çıkmış olabilir. Burada şeytanın ne kadar önemli bir rolünün olduğunu unutmadan, istişaremiz yapabilir miyiz? Evet. Peki, istişareyi kiminle yapmam lazım? Kendi aranızda bunu çözemediniz. Hanımınızla, kocanızla veya... Biraz daha genişletelim, bir iş yerindesiniz, o iş yerinde bir arkadaşınızla bir tartışma oldu. İleriye gittiği zaman bundan büyük zararlar çıkacağını gözlemlediniz. Biz, hanımla koca arasındaki istişarede, kendi aralarını düzeltmek için yapılan istişarede, evli olan ve bu konuda tecrübe sahibi olmuş, haliyle, hareketiyle, konuşmasıyla, oturup kalkmasıyla, takvasıyla örnek olabilecek bir aileye mensup birinden yardım almalıyız. Değil mi? Bu şuna benzer. Oğlum sigara içme. Oğlum sigara içme diye bin kez söyleseniz oğlunuz sizin sigara içtiğinizi yıllarca eğer gördüyse çocuğum kül tablasını getir şu kül tablasını çöpe dök bakayım falan git bakkaldan bana sigara al dediyseniz bu sözleriniz içme Sözünüz emir telakki edilmez. Yeterli derecede de sineye gitmez. Neden? Evvela sizin ne yapmanız? Sigarayı içmiyor olmanız lazım. İçiyorsanız da çocuğun yanında içmemeniz lazım. Onun gibi, evlilik konusunda bir sözü olması için birinin kendi evliliğinin sorunsuz olmasa da istişare yapılacak yerden o evden daha huzurlu daha sağlam olması gerekiyor bizim yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi bu evde bir tartışma bir şey olduğu zaman örneklerimiz yanlış oluyor ve hanım kardeşimize veya delikanlıya abimize ya boş ver ya boşa geç ya ne olacak yani milletin kahrını mı çekeceksin diye cevaplar geliyor ve birçok aile bu yüzden ayrılıyor Yuvalar yıkılıyor arkadaşlar. Evet, evde tartışma oldu. Kendimiz müdahale etmeye çalıştık ama başaramadık diyelim. Böyle bir şey olduğunda bu konuda uzman olan psikiyatrlar, psikologlar evet var. Ama oraya gitmeden de tanıdığımız, güvendiğimiz birileri var mı? Var. Onlardan yardım alabiliriz. Mesela iş yeri açılacak. Ben şu sektörde çalışmak istiyorum. Çok güzel. Peki bu konuda neler yapabilirim? Daha önce tecrübe yaşamış insanlar neler yaşamışlar? Bir çat kapı fikirlerini alabilirim. Uzak yerlerde olabilirler. Telefon açarım. Bir beş dakikanı alabilir miyim bir şey soracağım diye. Hastalıklarda da böyledir. Bir doktora gittiniz. Doktor size ameliyat karar verdi veya bir teşhiste bulundu. Bunu çok defa yaşıyoruz, görüyoruz öyle değil mi? Bir başka doktora daha göster derler. Veya tanıdığınız şu şu alanda mütehassıs birisi var mıdır? Neden? Emin olalım diye. Bunda da istişare yapabilirsiniz. Öyle ki az önce bahsettik ya, İstanbul'un fethinde bile istişarenin önemi var. Hatta Osmanlı Devleti'nde bir gelenektir bu biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nin idari teşkilatında... Hatta İslamiyet'ten önceki o Türk devletleriyle İslamiyet'in kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinde de böyle bir deneyim var. Neler var neler. Bugün size bunlarla ilgili böyle kısa kısa bilgiler aktarayım dedim ama yine programımızın süresi hızlı bir şekilde ilerliyor. Aktaracağımız çok şey var. İnşallah Osmanlı ile ilgili bilinmeyen yönleriyle Osmanlı diye bir başlık açarız ve bu Programımızda istişare ile ilgili de birkaç bilgiyi aktarmak nasip olur diyelim. En azından bu konuyla alakalı müsaadenizi bir iki dakika bir bilgi vereyim. Kısaları sonra anlatırız inşallah o programda. Mesela padişahların müşir diye e, vezirleri olurdu. On kişiden oluşurdu bunlar. Müşir derlerdi. Meclise şura adı verilen bir mecliste. Sadrazam bir tarafta onun başkanlığında efendim işte din işleriyle ilgili en yüksek makam Şeyhülislam iki tane yüksek dereceli memur da katılıyor 10 kişi de müşirler bu efendim meclisi şura'da çok önemli kararlar alınıyor ne örnek verelim harp ilanı mı dersiniz veya bir yerle ilgili barış anlaşması mı yapılacak yabancı devletlerle görüşmeler bunların hepsi orada alınıyor. Yani oy birliğiyle karar vermek mecburiyetinde bu meclis ve bu meclisin aldığı kararlar da sorgusuz sualsiz ne yapılıyor yürürlüğe konuyor. Divanı Hümayun'un aldığı kararların büyük çoğunluğu yine padişaha gidiyor elbette ama yüzdeye vurulduğu zaman yüzde %98'lik bir oranla hepsini kabul etmiş padişah. Çünkü düşünün padişahın seçtiği 10 tane akıllı konunun uzmanı olan efendim, kişi var. Yanında sadrazam var, şeyhülislam var, iki tane yüksek dereceli tecrübeli memur var. Hepsi bunların akıl küpü insanlar. Ve yüzde doksan bir oranla Padişah divanı Hümayun'un aldığı kararları onaylamış. Çok küçük böyle bir iki tane e, kararın yeniden görüşülmesini istemiş. Yani anlatmak istediğim o kararlar en kısa zaman içinde yürürlüğe konmuş. İşte bu da bir devlet yönetiminde insanların fikirlerini almanın ne kadar önemli olduğunu bize aktarıyor. Şöyle ben biriyle istişare edeceğim. Bir konu hakkında fikrini alacağım. Bunu yapayım mı yapmayayım veya nasıl yapayım? Bu işe gireyim mi girmeyeyim mi? Şartlar neler? Ha geldik mevzuya. Bugüne kadar okuduğumuz eserlerin tamamına yakınında hep benzer görüşler var. Çok daha fazlası var ama zamanı iyi kullanmak için eserlerde okuduğum en çok istişare yapılabilir kişiler onların özelliklerinde 5 tane var. Sırasıyla anlatayım. 1. Adaletli bir insan olacak. Adalet sahibi olması gerekiyor. Adaletse farzları yerine getiren, öyle isyanı gerektiren Alçaltıcı işlerden, onlardan uzak kalmış, insanlığa aykırı durumlarda bulunmayan insanlara denmiş, adaletli olacak. İkincisi, ilim sahip olacak. İlim en geniş anlamıyla kastediliyor biliyorsunuz. O konuda hangi konuysa o mesela sadece dini konular olmadığı için çatı izolasyonuyla alakalı bir konuda çıkıp imama bir şey sormamıza gerek yok. Veya bademcik iltihabı ile ilgili acaba bu e, hastamızın şu sonucuna göre ne verilebilir bunu bir marangoza sormanın gereği yok. Bugün anlatmak istedim o 5 madde istişarenin genel ekseriyeti içerisindeki görünümü içerisindeki alınan sonuçlar. Ne dedik adalet, ne dedik ilim ve 3 emanet. Kendisiyle İstişare edilecek kimselerde aranılması gereken en önemli vasıflardan bir tanesi güvenilir, yani emin olmaları. 4- Görüş ve hikmet sahibi olmak, yani olayları değerlendirebilecek bir basireti, feraseti olması, ince kavrayış sahibi olması gerekir. Bu çok önemli, birçoğumuzda olmayan meziyetlerden bir tanesidir. Evet bir insan çok dürüst olabilir, çok zeki olabilir ya da kurnaz olabilir, niyeti de iyi olabilir ama neyi nerede yapacağını bilmiyorsa, bugün söylediği sözün yarın nerelere nasıl gideceğini bilmiyorsa farklı olabilir. Bu da görüş ve hikmet sahibi olmanın olmazsa olmazları arasında yer aldığını bize açıkladı ve son, doğruluk ve takva sahibi olmak. Doğruluğu anladık. Tamam. Doğruluğundan şüphe edilen, yalan söylediği belirlenen insanlarla istişare edilmeyecek. E peki, takva sahibini nereden bileceğiz? Hoş, kimsenin nüfus kağıdında takva sahibidir veya yarı takvadır. Yalancının tekidir diye yazmıyor. Anlamızda da böyle bir şey yazmadığına göre nereden bileceğiz? Şöyle, takva sahibi bir insan... Salih amellere sahip insandır. Kişisel çıkarlarına göre, fikir vermeyecek insanlardır bunlar. Takva sahibi insanlar, riyadan, gösterişten, kibirden uzak kalırlar, doğruyu söylerler, hayrı tavsiye ederler, insanların kötülüğe bulaşmaması için de, kötülükten men etmeye çalışırlar. O insanlardan bulmaya çalışacağız, gücümüz yetiyorsa. Yani istişare her Müslüman için aslında her insan için çok önemli bir düsturdur. Müslümanların temel bir vasfıdır. İstişarede en önemli şey hakkın ortaya çıkarılmasıdır. Ve ilahi iradenin muradına uygun olanı tespite çalışmaktır. Görüş beyan edecek olanlar da kendi menfaatleri, makamları, mevkileri veya rızık endişesi gibi durumlardan dolayı hakkı söylemekten çekinmeyeceklerdir. Efendim bana şu danışıyor, o danışanın yanında itibar sahibi olayım, şöyle anlatırsam bana kızar veya işte bana oy vermez, bana para vermez, menfaatim olmaz diye hakkı gizlememek lazım. Bu büyük günahlardan bir tanesi olur. Böyle bir durumda Hayrın ortaya çıkmasından ziyade, kötülüğün yaygınlaşması ve toplumsal çürüme maalesef meydana gelir. Peki, biri bana bir kişi hakkında bir şey soruyor. Ben o kişiyi çok iyi tanıyorum. Nasıl tanıyorum? Kulaktan dolma bilgilerle değil. Onunla ticaret yapmışım senelerce ve sürekli yalan söylemiş, sözünde durmamış veya birinci dereceden yakınlarım, Ondan çok çekmişler. Ama öyle, böyle baktı, şöyle kaşını gözünü oynattı, böyle demiş değil. Çok ağır şeyler olacak bunlar mesela. Açıkça, efendim işte içki içtiğidir, kumar oynadığıdır, değil mi? Ya ağır şeyler olacak, onları da sen gözünle bileceksin, e, göreceksin. Ticaret yaptın mesela, bir kez, iki kez değil, defalarca yalan söylemiş mesela, güvensiz olarak biliniyor. Bu kişi hakkında, benim yanıma birisi geldi dedi ki ben senin çok iyi tanıdığını biliyorum Ahmed'in Mehmet'i kızımı istediler sen ne söylüyorsun Alimlerimiz diyor ki bildiklerini yaşadıklarını uyarı mahiyetinde söylediğin zaman bu gıybet'e girmiyor Hani başkasının ardından konuşmak gıybet oluyordu ya bu gıybet'e girmiyor Peki ne söyleyeceğiz? 1'e 3 katarak değil. Kardeşim, öyle bir durum var. Sen sorduğun için sana cevap veriyorum. Şöyle şöyle şöyle bir durum var, böyle böyle bir durum var. Olduğu gibi sana anlatıyorum. Diyeceğiz, geçeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş programımızın nihayetine geldik. Allahu Teala'dan niyazımız hayırlı insanlarla bizleri karşılaştırsın ve her birimize istişaresi güzel sonuç veren kardeşlikler versin. Amin. Bu çok önemli. Şura, istişare ama kimlerle? Olması gerekenlerle. Ve kimsenin de bu konuda utanmaması gerekiyor. Ben şimdi derdimi anlatsam, fikrini alsam bana diyecek ki sen bunu bilmiyor musun? Böyle de düşünmeyeceğiz. Allah rızası için bir soru soruyoruz birine. Kafam karıştı. Bu hepimizin başına gelebilir. Kardeşim kafam karıştı. Bu konuda bana bir Yardımcı olur musun? Hayır derse Bir başkasına gideceğiz Kapı kapı dolaşacağız Ama ne kadar fazla istişare edersek O kadar bundan hayır göreceğiz Son olarak evlilikle ilgili Özellikle hanım kardeşlerime Yani gençlere seslenmek istiyorum Delikanlılar da dahil Evlilik öncesinde çok ani kararlar Acil müdahaleler Yapıyoruz Ama dikkat edelim Sonu hüsranla bitiyor çoğunun Neden? Aşk Bacayı sardı derler. Veya aşkın gözü kördür derler. Bu ispatlanmıştır da. İnsan aşık olduğu zaman, gönlünü kaptırdığı zaman birçok etrafındaki olumsuzluğu göremiyor. Gözü kapalı oluyor. Çünkü hormonlar ona göre salgılanıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Aklım yerinden gidebiliyor. Doğru düşünemiyor olabilirim. İşte tam o anda etrafınızdaki insanlardan bilgi alın. Tam da bugünkü konumuzda olduğu gibi istişare edin. Ben böyle bir yola çıkıyorum ama o kızda veya o adamda benim göremediğim şeyler var mı? Peki bunun yolu ne? Flört etmemek? Bu konuları anne babaya veya büyüklere bırakmak ve Allahu Teala'nın izin verdiği şekilde evlilik öncesinde görüşmek. Haram olan yolları kurcalama, kurcalamamakla olur diyelim. Rabbimiz Celle Celaluhu aldığımız kararlarda hayırlı neticeler bulmayı nasip eylesin. Kafamız karıştığında acaba ne yapacağım dediğimiz zaman fikirlerine yönelmek için hayırlı insanlarla bizleri karşılaştırsın. Yine o kararları da doğru bir şekilde almayı nasip eylesin. Evlilik öncesinde bu heyecanı yaşayan kardeşlerimizin de yüreklerini dindirsin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Bütün yavrularımızı, kardeşlerimizi inşallah hem burada da hem de ahirette de huzur duyacakları yuvalar nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.